Çok Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Tereli. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da Barış Demirerle birlikteyiz. Ve stüdyoda sevgili konuğumuz Deniz Ova var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyi. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Ee, ama başımız döndü sizi takip etmekten. <gülüyor> Tasarım bir en konuşacağız. Deniz Ova ile beraber. Kırmadı bizi. Yoğun program arasında geldi. Sağolsun. Ee, konu da oldukça ilginç. Hepsine ufak ufak değineceğiz ama bir oradan bir oraya sadece İstanbul içindeki hareketliliği değil, değil Türkiye'nin dört bir yanına küratörle ve organizasyon ekibiyle beraber gidip duruyorlar. Yine güzel şeyler olacak diye tahmin ediyoruz. Tasarım Bienali bu sene yolda. Evet. Bir yandan da Beatrice Colomine ve Mark Wigley'in üçüncü tasarım biennialinden sonra hepimiz meraktaydık. hani Öyle benim şahsen ikonum olan küratörler ki ardından ne gelecek diye bir açık çağrıyla öğrenmekten öğrenmek, okullar okulunu duyurdu. Dördüncü İstanbul Tasarım Bienali Tabii bu programda vesile olsun ve açık çağrıyı tekrar etmiş olalım ve burada da merak ettiğimiz soruları da soralım. Nasıl bir açık çağrı? 15 Aralık'a kadar devam eden süreçte ne yollanıyor? Nasıl şekillenecek? Herkesin aslında birbirine sorduğu sorular bunlar da. Herkesin. Herkes <gülüyor> e, çok güzel, biz de soruyoruz. <gülüyor> Şimdi e, çok güzel bir şey söyledin e, yağmur Mark Wigley ve Beatrice Colomina'dan sonra nasıl devam ederiz diye biz tabii ki bir e, hayli düşündük. <gülüyor> Yollara düştük e, ve düşündük. Sonra e, uzun süredir takip ettiğimiz bir kuratörü e, danışma kurulumuzla beraber bir mercek altına aldık. O da yan bulun biz e, Mark ve Beatrice'in sergisinden sonra belki biraz daha pratiğe yönelik, biraz daha kendimize e, bakarak ne yapabiliriz düşünmek istedik. Yanboğul'un da bu pratikte çalışan bir kuratör olduğu için hepimize bir iyi geldi. Bir dedik ki e, deneyelim. Hı hı. E, her bir yerler kendi içinde bir deneme zaten aslında evet. bakılırsa. Biraz da öyle bakmayı seviyoruz. E, İKSV'nin nispeten en genç etkinliği olduğu için biraz böyle küçük kardeş şımarıklığıyla beraber e, her seferinde yeni bir şey denemek istiyoruz da bu ee, gerçekten bir e, format sorgulaması yapmayı hayal ediyoruz ve yaptığımızı düşünüyoruz ve bu sefer özellikle yamurunda beraber bunun olacağına inandık hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Çok iyi. E, format değişikliği derken aslında tabii ki Biennale'i biz devam ettiriyoruz. E, her iki senede olabilen olan bir sergi olmakla beraber ve e, etrafında programlar dönen bir etkinlik olmakla beraber aslında zaman dilimimizi biraz uzattık diyebiliriz. Öyle bir değişiklik oldu önümüzdeki sene için. Ve bundan yaklaşık bir ay önce Yanboğlu'nun basın toplantımızda e, süreci başlatmış olduk. ...kendi içimizde de öyle konuşuyoruz... ...ve öyle de devam ediyor... ...bu şu anlama geliyor... ...biz açık çağrıyı aslında... ...bir bahane bilip... ...bütün çalışmaların ve bütün yapılacak aktivitelerin... ...veyahut da üretimlerin... ...şimdiden başlamasını... Hı hı. ...bir nokta olarak... ...düşündük... ...şimdi böyle açık çağrıyı hemen... ...ne daha doğrusu açık çağrı ilk yüzleşmenin... ...sonrasında insanın aklına şey geliyor... ...yani... Bir önceki tasarım beğeneli. Benim kendi okumam bu. Daha e, bitmiş işler ve e, kişilere ve e, inisiyatiflere verilmiş böyle değerli toplu ve çok yoğun bir sergiydi o. E, gidilip görülen bir şeydi. Evet. Şu manada gidilip görüneni söylüyorum az katından bir şeydi bence. Yani böyle gidilip onları tüketme Hı. üzerine e, tüketmeyi de olumlu anlamda kullanıyorum. Yani sindiresinde tüketme üzerine bir şeydi. Bu açık çağrıda okuduğumuzda da sanki böyle sergi gibi bir şey olmayacakmış da e, her şey... ...böyle havalarda uçuşacak insanlar gelecek gidecek bir şeylere katılacaklar falan. Yani hani bir şey izlemek için değil ama bir şeyin parçası olmak için Hı -hı. gelecekler. Ve o parçası oldukları şey de çoğunlukla öğrenme pratiklerinin parçası olan bir şey olacak. Ve her e, sanki başvuruda böyle okul konseptinde örgütleyici toparlayıcı bir şey olacakmış gibi düşündüm ben. Zaten ama... öğrenmekten öğrenmek ya. Hı -hı. Bir anda öyle bir evet. şey canlandırıyor. Nasıl bu, bu seferki kurgu yani biz... Ben çok, çok mu gevşek okumuşum? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yo. ee, biz de baştan beri aslında bunu sormuştu. Biraz sergi olacak değil mi? Yani bizim, hani her şey çok güzel sergi olacak değil mi? Ee, hayır. Evet çok doğru aslında bir şey söyledin. Geçen sefer sergide birçok işi yeniden üretmiş Olmamıza rağmen daha gelip de izlediğin, okuduğun, katıldığın, şu anlamda katıldığın, eserin içine katıldığın ve bir okuma ve görsellikle bir şey okuma yapabildiğin bir sergiydi. Bütün programlara rağmen daha çok izlenen bir mantıkta ilerliyordu. Bu sefer gerçekten daha katılıma açık bir yol takip ediyoruz. Bu şu anlamına da geliyor, biz bir <gülüyor> sonucu göstermek... İstiyoruz. Elbette bir sergi olacak ve bir sergiye doğru bir kurgu yaratıyoruz ve sırf bu açık çağrıdan işler olacak diye bir şey de yok. Ama e, bu kurguyu yaratırken yolda gittiğimiz yolu biraz daha göstermek, oradaki süreçleri konuşturabilmek, e, seyirciye açabilmek. Onun içine katılabilmeyi sağlamak ee, ve sürecin yani Pandora'nın kutusunu biraz açalım gibi bir düşünceyle bir mantıkla aslında yol alıyoruz. O yüzden de süreci uzatmak tabii ki gerekiyor. Çünkü bir takım işler 8 aylık bir çalışmanın sonunda olabiliyor. Veyahut da yine bir haftalık bir çalışmanın e, sonucunda ortaya çıkıyor ama bir saatlik bir şeyin sonucunda da olabiliyor. Yani böyle çok farklı formatlarda ve farklı zaman dilimlerindeki uğraşıları aslında bir okul metodolojisi. Veyahut da bir metodolojiyi okul gibi Hı -hı. görerek e, gösterip ve yaşamak, deneyimletmek ve aynı zamanda biz de deneyimlemek istiyoruz. Belki biraz okullar okul temasını e, anlatmak gerekiyor. Hani Hı -hı. Açık çağrın detayına inmeden. E, niye okullar okulu diye ortaya çıktı. A school of schools diye İngilizcesi e, aslında ilk e, konuştuğumuz e, başlıklı kuratörümüzde. Ee, biraz tabii ki kendisinin eğitmen olması, Aynthoven Akademisi'nde sosyal tasarım bölümünün başında olmasının getirdiği bir e, belki de ...üzüntü mü diyeyim hayal kırıklığı mı... ...veyahut e, başvuru... ...orada çünkü her sene belirli sayıda başvuruya bakıyorlar... Tabii. ...ve çok sıra dışı bir okul olmasına rağmen... ...çok standartize başvurular geldiğini... ...ve artık insanların aslında... ...veyahut da tasarımcıların... ...onlara başvuranların en azından diyelim... E, zihinler çok açık çalışmadığını... ...ve pratiklerin çok e, yine de... ...küçük bir e, şey etrafında döndüğünü gözlemlemiş. Bir de dünyanın tabii ki... ...tasarıma artık farklı bir gözle bakması... ...kullanmak istemesi diyeyim. Ee, ve gerçekten... ...dünyanın geldiği noktada... E, ...birçok şeyi farklı... ...öğrenmemizin gerektiği... E, ...yeni yeni pratiklerin belki de... ...devreye girmesi gerektiği bir çağda yaşadığımız için... ...tasarım eğitiminde buna... E, ...adapte olmasının gerektiğini inanarak... ...böyle Hı -hı. bir e, temaya değindi kuratörümüz. E, tabii... ...göz ardı etmemiz gereken çok büyük bir konu daha var. Önümüzdeki seyre Bağhaus'un doksan 99 yılını hı hı. kutluyoruz. Bir tasarım yönel olarak da onu tabii ki e, bir şekilde... ...izlememiz gerekiyor ve bunu da... ...okuyarak yeni metodolojiler... ...ve yeni önerilerde bulunmak istiyoruz. Bu şu anlama gelmiyor. Hani biz... ...geçmişte neler vardı? Yani... ...Bahas'ın dışında da birçok okul deneyimleri... ...var, farklı öğrenme ve öğretme... ...metodolojileri geliştirildi ama bunlar... ...şimdi tekrar bir devrim yaşayacaklardır... ...muhtemelen ve yaşıyorlar... ...kısmen de ve yeni, yeni şeyler ortaya çıkıyor. Biz de bir yener platforma aslında bunun için bir... ...yardımcı mı? Bir nasıl diyeyim? Bir toprak, bir zemin... Oluşturdu usturabilir mi onun üzerine kurgulamaya çalışıyoruz. Biz de school veyahut da o okulu, evet. o metodolojiyi bulmak derdinde değiliz. Yani hı hı. Elbette birisi kendisi için bulabilir ama aslında bir çeşitleme göstermek istiyoruz ki geçmişte de böyle çeşitli deneyler yapılarak ortaya çıkan bir takım iyi pratikler oldu. Bir yandan da yani, küretörün yapmış olduğu da ya da küretörü board diyelim hani onların böyle 2000 yapmış olduğu toplantılarda böyle vurgulanan bir şey de Biyenel'in kendi belliğini de aslında bir öğrenme ...alanı olarak da kurcalayacağını dair böyle bir şey söyledi. Önceki bienerlerden de öğrenecek, onların yarattığı ortamdan öğrenecek çok şey. Yani onlara da bakacak benim anladığım kadarıyla hı hı. içerik olarak en azından. Bir de bir yandan da üstüne özellikle vurgulanan şey en azından yine benim kendi kişisel yorumu. Açıkça aslında hani elinizdeki bir şeyleri getirin daveti olarak tabii okunabileceği gibi ama aynı zamanda da böyle karşılaşmaları ve işbirliklerini kışkırtıcı bir içeriği de var yani farklı disiplinleri bir arada toplamak, onların arasında yeni işbirliklerini doğurmak ve hatta o yeni doğan işbirliklerinin de uzun, yöl, uzun ömürlü başka şeylere evrilebilmesini umuyor benim en azından küratörü dinlerken yakaldığım böyle birkaç not bunlar hani bu bir başlangıç bütün bu okullar okulu öğrenme biçimleri ve bütün bunları eleştirel sorgulayan o düşünüşün bir başlangıcı belki ama sonrasında da belki devam edecek olan işbirliklerinin de aslında tohumun ekildiği yer olacak gibi. O açıdan da hani bir sergi ve katılma alanı olmasının ötesinde. Doğurgan da bir platform herhalde o evet, en iyisi Kesit var. gibi galiba bakmak gerekiyor Hı -hı. Buna. Hani Hep birlikte öğrenmekten Gerçekten öğrendiğimiz Bu anlamda o belleğinden bahsettin ya Tasarım bir yerleri görece çok genç bir etkinlik Ama yaratıcı mahalleler Tasarım Hı -hı. mahalleleri platformlarıyla Diğer dinamikleri kışkırtmasıyla Akademi programlarıyla burada çok genç olmasına rağmen Bir takım bir şeyleri kışkırttı bir tetikledi Ve bütün bunları tekrar bir araya alıp Bildiğim Hı -hı. kadarıyla akademi programında Bunun bünyesine dahil, dahil ediyorsunuz Ve olmuyor ...diyebiliyorum ayrıca bir programımız. Hani yeni ve galiba şunu da düşünmekte fayda var. Kurumlar üstü. Hani bildiğimiz aslında bütün hantal ya da senelerden beri... ...yüzyıl başından beri kullandığımız kurumları da bir kenara bırakıp... ...yeni ve alternatif bizim de bir şeyler öğrenebileceğimiz bir... ...metodoloji diyeyim ya da ürün denemek için aslında bu çok iyi bir fırsat. Ve bizim mesela kendi aramızda konuştuğumuz hikayede... ...umarım bu çok iyi bir şans olarak kullanılabilir diye burada hani çağrıya başvurmayı düşünenlere de söylemiş olalım. Hani biraz bunları... Elinizi korkak alıştırmayın istiyorsun <gülüyor> ya. Evet, evet, kesinlikle. <gülüyor> Tam olarak bunu demiştim. Hani umarım uçulur ve çok alternatif bir şeyler yapılabilir. Çünkü hani detaylara gireriz az sonra da öğrenici olarak ya da ...eğitici ya da öğretici olarak... ...başvurabiliyorsunuz. Çok enteresan... ...oradaki sinerjiyle, süreçle ilerleyen bir şey... ...çıkabilir. <gülüyor> Son olarak bu bağlamda da... ...mesela Venedik Bey'lerinde Keremlerin yaptığı... işte de bunları çok iyi... <gülüyor> ...bir dilde ortak konuşuyor gibi görüyorum. Bu da enteresan, heyecan verici başka bir şeyleri de... ...tetikleyebilir. E başka bir gelişme de var. İstanbul, e, UNESCO... ...yaratıcı kentlere... ...tasarım kenti <gülüyor> sıfatını kazandı. Böyle bir şeyler böyle bir üst ...bir şekilde üst üste geldi onların da böyle yoğunlaştığı bir anda hayata geçecek olması tam da dönemsel olarak tasarım beğeninin oldukça heyecanlı olacak herhalde biz biraz fazla konuştuk arada yorum olarak Deniz Ovan'ın acaba bizim bu bütün e, okumalarımızı söyleyeceği şeyler var mı diye de merak <gülüyor> ediyorum şu anda. Şimdi dersinizi çok güzel çalışmışsınız. Teşekkürler hocam. Ee, ekleme yapayım aslında ben çünkü söyledikleriniz her şeyi biraz toparlıyor. Ee, hani başvura bilenler kim belki tekrar onu bir e, açıklamak lazım. Eee Öğreniciler dedik ve okullar başvurabiliyor dedik. Aslında iki türlü başvurulu yapılabiliyor. Öğrenici derken aslında... E, ...tasarım alanında veyahut da daha sonra anlatacağımız temalara uygun bir çalışma yapan... ...ilgisi olan, e, bir pratiği olan, böyle bir çalışmanın içine var olmak isteyen herkese açık. E, çok basit bir başvuru formumuz var. Orada zaten sizi yönlendiriyor. Oraya girdiğinizde web sitemizden e, okullarokulu.iksv.org'dan e, yönlendiriyor... ...ve istenilen şeyleri çok net anlatıyor. E, bu gerçekten hani tek bir metodolojim yok böyle bir fikrim yok ama ben buna çok heyecanlanıyorum ve bu tür çalışmalar yapıyorum diyen insan herkese açık. E, diğer tarafta okullar başvurusu aslında okul dediğimiz zaman fiziki bir okul değil bir akademi ve bir e, enstitüsü enstitüsyon değil e, yani. Kastediğim, elbette onlar da başvurabilir yeni bir metodoloji, denemek ve deneyleri varsa. Ama tekir bir insanda olabilir, bir kolektif olabilir, bir tasarımcı olabilir... ...veyahut da bir e, bilim adamı olabilir. Yani çok çeşitli aklı gelebilen herkes olabilir. Çünkü zaten... E, ...mülti disiplinler çalışan... ...çok farklı... E, ...disiplinlerin bir araya geldiğinde... ...bir çalışma dünyasında yaşıyoruz... ...ve bu tasarım için de çok önemli... ...her şey tasarım şapkası altında elbette... ...okunuyor olacak tasarım bir yerinde... ...ama yine de bu çeşitli insanların... ...bir araya gelmesinden doğacak olan... E, ...yeni öğrenmeler ve öğretiler... ...ve metodolojiler, deneyler bizim için çok değerli... E, ...bu yüzden yine aslında... E, ...çok basit bir formla... ...başvurulabiliyor, orada yönlendiriyor... E, ...ama gerçekten... Önemli. Önemli bir nokta o anlatmak isteyeceğiniz yeni deney, metodoloji nedir onu iyi anlatmak. Ve aslında başvuran okullardan da bir sonuç önerisi bekliyoruz. Hani bir atölyeyle başvuruyorum. Bu atölyenin çok değişik bir çalışma metodu var. O metodun sonunda biz bir fanzin Hı. çalışmış olacağız. O fanzini biz aslında üretiyor olacağız. Bu fanzinde sonra başvurdu bölümün altında sergide bir şekilde yer alacak. Öyle ...düşünürsek belki daha kolay olur. Ee, bir, i̇htimallerden bir tanesi ihtimallerden olarak. İhtimallerden bir tanesi olarak. Ee, yeterince açıklayıcı oldu mu acaba? Yeterince açıklayıcı oldu. Şimdi bu açık çağrı... ...bir proje önerisi ile... ...başvuracak olan... ...tabii kelimeler... ...okul olsun, eğitici, öğrenici olsun... Hı. ...yanıltıcı olabiliyor ama... hani ...bu projeyi bir takım katılımcılara... ...açanlar için. Bir de buna sanıyorum ki... ...projelere katılıp... Atölyeleri yapan öğrenici diyelim tırnak içinde olarak başvurabileceğimiz de bir kısmı olacak değil mi? Evet o ilk aslında biraz anlattığım kısım o. Hmm. Ee, hani tek başına tekil bir okulum yok ama ben böyle bir deneyde e, katılmak istiyorum ve bu konularda e, ilgim var. Hani verdiğimiz temel altında bir tikleyip. Aslında ona başvurmuş oluyorsunuz. Biz sonra mesela kendi çalışma grubu gelecek olan okullar da seçiyor olabiliriz. Ama benim bir okulum var ama buna katılacak öğrencim yok ya da öğrenicim yok dediği noktada biz onları meçh etmeye başlayacağız. Hmm. Bakacağız gelen ...çokça başvurulardan kim neyi nasıl beraber çalışabilirini. Ve bunları bir araya getirirken de... ...ve çalışmalar yürürken... ...umarız ki hem uluslararası... ...hem e, Türkiye'den katılımcıların... ...bir araya gelebileceği bir platform yaratabiliriz. Bu süreç içinde belki de... Biennale'de bir araya getirebileceğimiz farklı okullar ve gruplar olacaktır ve e, Biennale'den sonra da bunların devam etmesini hayal ediyoruz. Ki yanın daha önceki tecrübelerinden bunların olabildiğini biliyoruz ve şu an hala beraber çalışan birçok grup var. Biz de onları görüp e, İstanbul ve Türkiye içinde bir hayal kurup e, sınırları aşan bir <gülüyor> çalışma e, ortamı yaratmak istiyoruz. Ben, senin anlattıklarından benim anladığım sizin için de baya enteresan olacak bu süreç tabii, <gülüyor> <bir> tabii. <öncekine> <gülüyor> göre. <gülüyor> tabii <gülüyor> tabii biz normalde üç kişi ofiste çalışıyoruz. Ee, şimdi olduk beş. Hı hı. Ee, bakalım daha nereye kadar büyüyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, öğrencilerle ve öğreticilerle birlikte. Bir yandan da Bienal 22 Eylül 4 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ama siz bunu aslında daha uzun bir sürece de yayacaksınız değil mi? Hani böyle sadece iki ay boyunca işleyen bir takım mekanlarda bir sistemler değil. Biraz daha hani zamana yayılan hatta belki fiziksel mekanları zorlayan bir hı hı. süreçten de bahsediyoruz diye hı hı. ben düşünmekteyim. Evet, biz de öyle düşünüyoruz. Ee... Çağrıları bakıp. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle hani demin de biraz anlatmaya çalıştığım gibi yapacağınız veya önereceğiniz metodoloji de daha önce başlanması gerekiyorsa bu elbette bir önce olacaktır. Ee, da... Yener süresinde değil de Mayıs'ta anlamlı olan bir çalışması onu Mayıs'ta yapılacaktır. Ama bunu da görünür kılmak istiyoruz. E, Bunun dokumentasyonu bir şekilde olacak. İşte bunu nasıl paylaşacağımızın e, biraz gelecek başvurulara ve içeriklere göre şekillenecektir. Ama... E, Şubattan itibaren hani her şey mümkün şeklinde e, dokumente edip ve çalışmaları paylaşmak istiyoruz. Bienal dönemi, e, sergi dönemi diyeyim aslında bunun bir final dönemi gibi görünebilir. Ama Bienal sırasında yapılan bir şeyin e, daha sonra devam etmesi anlamlı oluyorsa onun içinde bir e, metodoloji olabilir. Yani bunu çok açık bıraktık ki biraz zaman kavramını da sorguladığımız evet, bir Bienal'de evet. e, kendi sergi zamanımızın içine sıkışmamak için. Olabildiğine açık buradan dinleyicileri de söyleyelim. Spekülatif önerileri de seviyoruz. Özellikle açık mimarlık olarak neler gelecek merak ediyoruz. Şuna da aslında gelmekte fayda var. Seçilen bölümde diye bir... Ufak kelimeden hı hı. bahsetmiştin, küratörün belirlemiş olduğu ve sizin de belirlemiş olduğunuz kimi temalar çerçevesinde sanıyoruz ki bu önerileri yapmak gerekiyor. Hı hı. Belki onların üstünden geçebiliriz. Evet, ee, şimdi bu çalışmayı bir araya getirirken farklı tasarım disiplinlerine ayırmaktan ziyade bu konuşmaların farklı konular, başlıklar ve hayattan çıkan temalar altında daha anlamlı olacağını düşünüp, Bir de biraz bu yapılan araştırma gezilerinde hep üzerinde konuşulan konular neydi diye düşünerek ve buraya özgün konular var mı? Onları globalde bağlayabileceğimiz konular var mı? Düşüncesiyle sekiz tane başlık çıktı. Sekiz tane tema diyeyim ortaya çıktı. E, belki bunları say saysam e, pridik olur. Ölçüler ve haritalar, zaman ve dikkat, Akdeniz ve göç, felaketler ve depremler, yiyecekler ve gelenekler, Örüntü veritim, para ve sermaye, parçalar ve cepler. E, bu konuların altında küçük küçük açıklamalarımız var. Hani ne yöne gitmek istediğimize dair ama bunlar e, altı dolmuştur e, ve bu budur diye bir yaklaşım yok. Bu bir öneri aslında bakılırsa ve öneriyi gelen başvurularla ve beraber çalıştığımız, çalışacağımız e, kişi ve kurumlarla genişleyecektir. Belki bunu bir tane başlığı tutup da, Farklı bir şekilde formüle edebilir sonra sergi dönemine geldiğinde ve hatta baktık örüntü ve üretimler atıyorum e, böyle hiçbir uyuşmazlık oluyor veya da bu kavram çok daha geniş bakılması gerektiğinde de yine bunu tekrar yeniden e, adlandırabiliriz içine tekrar tekrar e, doldurabileceğimiz bir formatta ilerliyoruz olabildiğinde açık O yüzden evet. siz de böyle geriye çekilip duruma göre de şekillenebilecek evet. bir bienal anlayışı çok peki. zor bu iş ya. Evet <gülüyor> tam ben de peki diyor ona gelecektim. Yani sen ne evet. söylemek istersin? Hani böyle bir bienali şu an direktörü olup hani... Çünkü şunu şunu şundan zor bence. Ee, evet bir metin var evet. Ama zaten açık çağrı daha doğrusu bu tatlı bir çağrının zorluğu gelecek olan şeylere göre evet, evet. bütün hı hı. aslında ritminin falan da belirleneceği bir şey. Normalde mesela çok belirgin omurga omurga bile değil yani ana, esas konular, temalar, sergiler, içerik belli olur. Onun çevresinde mesela gelecek olan diğer şeyler onlara takılabilir falan. Yani en basitiyle öyle bir şey düşünüyorum. Hı. Ama burada e, anladığım şey yani benim en azından okuduğum açık çağrıyla beraber onun sonrasında bütün bu değerlendirmeler, bütün bu kavramlar, onların arasındaki ilişkiler, e, sergiyle etkinliklerin, etkinliklerde üretilenlerle serginin falan ilişkileri böyle Hı. hep sürekli o sırada organize ediliyor. O sırada derken yani işte bu açık çağrıya gelecek. Evet, evet. Aynen evet. öyle. O, evet. Onda şekillenecekmiş gibi. Oldukça zor yani. Siz zor bir görev bekliyordunuz. Belgelemesi gibi. Evet. Belgelemesi konusunda ben gerçekten <gülüyor> evet. biraz e, ürküyorum diyeyim. E, yani ne kadar açık ol bir şey formüle etmeye çalıştıksa aslında tabii ki de bir bel kemiği de kuratör ve kendi ekibi oluşturuyor. Hı hı. Çünkü biz mesela e, haritalar ve ağırlıklar dediğimizde, ölçüler ve haritalar dediğimizde e, bir araştırmanın sonunda buraya gelmiş olduk. Hı hı, yani bir inanılmaz bir harita koleksiyonu görüp oradan farklı politik, sosyolojik tasarım okumaları yapabileceğimiz bir e, çalışmamız oldu. E, orada biraz sergi aslında şöyle şekillenecek diyebilirim. Geçmişe bakarak bugüne bakarak e, bir takım hali hazırda yapılan çalışmalar tarih içinde yapılan çalışmaları bir araya getirdiğimizde belki gerçekten haritalar gibi veyahut ağırlıklar gibi fiziki koleksiyonlardan yola çıkarak bir omurga oluşturulacak ve e, yolda aslında bunlara eklemeler olacak. Tabi her bölüm için bu geçerli değil. E, size verdiğim örnek çok somut bir örnek olduğu için üzerinde daha da çok e, çalıştığım Bugünlerde daha çok çalıştığımız bir konu olduğu için söyleyebiliyorum ama hepsinin bir kuratörün de kendi anlatısının olduğu bir omurgası olacak. Hı hı. Ve hali hazırda e, beraber çalıştığı veyahut da e, gözetlediği çalışmalarını e, deneyimlediği bir takım örnekler daha önceden kurgulanmış olacak elbette. Hı hı hı hı. Ama onun çevresinde işte bütün bu ile evet. gelen şeyler e, onların çevresinde herhalde şekillenecek ve biraz da onları... Belirli, daha doğrusu en azından onların deneyimlenmesini belirleyecek gibi mi geliyor? Yani ben öyle bir şeyler bir hissettim. De, Bakalım ne olacak? Evet bir de merak ettiğim hem Bakalım ne olacak evet. hem de İzmir'de oluyor, Türkiye'de oluyor, İstanbul'da Aa. oluyor deyip duruyoruz ya. Bu BNL'den sonra bir şeyler fişeklendikten, yeşerdikten sonra ne olmaya başlayacak? Bir de ona bakmak bence önemli. Hı hı. Buradan tekrar duyuruyu da yapmış olalım. 15 Aralık tarihine kadar aklında fikrinde bir şeyler yapalım, bunu bir tartışalım diyen herkesin de başvurmasını şiddetle öneririz. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. İşinizi zorlaştırmaya devam edelim. <gülüyor> okullarokulu.iksv.org ve schoolofschools.iksv.org adresinden 22 Eylül 4 Kasım 2018 tarihleri arasındaki tasarım BNL'ine dair detayları ...görebilirsiniz diyelim. Ayrıca Tasarım Birliği'nin sosyal medya hesaplarını da takip etmelerini tavsiye ederim. Evet evet, evet. etkinlikler oldukça evet. oldukça kalabalık yani. <gülüyor> evet. Sürekli Hem... devam eden bir e, programımız var diyelim. Öyle de inşallah devam edecektir. Hmm. Başka şehirlerde de yakalayabilirsiniz efendim. Evet e, <gülüyor> e, hemen <İyi> söyleyelim... <gülüyor> Eğer sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz <gülüyor> hemen, <bilebilirsiniz. gülüyor> hemen haberdar olursunuz ama 27 Kasım'da İzmir'de ve 29 Kasım'da Mardin'de olmayı planlıyoruz. Orada da duyurularımız yapıldıkça takip edebilirsiniz. Katılımlarınızı da bekleriz. Belki doğrudan sormak isteyeceğiniz sorular varsa ya da tekrar canlı canlı dinlemek istiyorsanız konuları ve temaları orada buluşmak mümkün. Harika. Teşekkür ediyoruz Denizov'a. Geldin. Ben teşekkür e, ederim. Anlattın. E, kolay gelsin. Kolaylıklar videolarla. gerçekler. <gülüyor> e, yolunuz açık olsun. E, ben Hasan Cenk ben Yağmur Yıldırım. Bizi açıkmimarlık.blogspot.com adresinden ve açık Mimarlık ile sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bu arada tüm bu konuştuğumuz okullar okuluna dair sorularınızı da bize ya da tasarım beğenilerini de iletirseniz biz Deniz'i terletmeyi yormaya devam ederiz <gülüyor> iletip kendisine. Teknik Masa'da Barış Demirerle birlikteydik. Çok teşekkürler Deniz tekrar. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşçakalın. Very good. Açık Mimarlık. ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <Gülüyor> Hazırlayanlar... ...Hasan Cenk ...Yağmur Yıldırım... ...ve Yelta Köy. Katkılarından dolayı... ...Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.